Bismillahirrahmanirrahim Taha 36'dan 40'a kadar Buyurdu Ey Musa istediğin sana verilmiştir Zaten sana başka bir defa daha Lütufta bulunmuştuk Hani anana vahyedilmesi gerekeni Vahyettik Onu bir sandığa koy Suya bırak Su onu kıyıya atar Bana da ona da düşman olan Birisi onu alır gözümün önünde yetişesin diye senin üzerine katımdan bir sevgi koydum hani kız kardeşin gidip diyordu ki ona bakacak birini size göstereyim mi İşte böylece annen üzülmesin de gözün aydın olsun diye sana seni ona geri vermiştik ve sen bir cana kıymıştın da seni üzüntüden kurtarmıştık hem seni birçok musibetlerine denedik Evet. Allah سبحانه ve Teala Hazreti Musa'ya verdiklerini anlatıyor. Musa'nın Rabbin isteklerine icabet buyurduğunu haber veriyor ve ona geçmiş nimetlerini hatırlatıyor. Ana sonu emzirdiği esnada Siravın ve Erkan'ın onu öldürmesinden korkuyordu. Zira Hazreti Musa Firavun ve adamlarının İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürdükleri senede doğmuştu. Allah Subhanahu ve Teala, Hazreti Musa'nın anasına ilhamda bulunmuş da çocuğu içinde bir sandık edinmişti. Çocuğunu emzirir, sonra onu bu sandığa koyar ve sandığı Nil Nehri'ne bırakırdı. Sandığı evine bir iple bağlardı. Bir keresinde sandığı bağlamak için gitmiş, sandık elinden kusulmuştu ve Nil Nehri Sandığı sırıklayıp götürdü. Allah-u Teala'nın Musa'nın anası yüreği bombaç sabah etti. Şayet kalbini pekiştirmemiş olsaydık neredeyse onu açığa vuracaktı. Zikrettiği üzere Musa'nın anası buna son derece üzülmüştü. Nil sandığı firavunun evine götürdü. Ve firavunun adamları bunun üzerine onu aldılar. Çünkü o sene o sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Yani Allah'ın takdir buyurmuş olduğu bir kaderdir bu. Zira onlar Musa'nın varlığından çekinerek İsrail erkek çocuklarını öldürüyorlardı. allah Teala en yüce hükümranlık ve en mükemmel kudret onundur. Hz. Musa'nın ancak firavunun ve karısının sevgisiyle beraber onun yiyecek ve içeceğiyle beslenmesine hükmetmiştir. Bu sebepledir ki bana da ona da düşman olan birisi onu alır gözümün önünde düşmanlığın yanında yetişesin diye senin üzerine katından bir sevgi koydum onu seni sever kıldım buyurmuştur evet allah Teala hani kız kardeşin gidip geliyordu ki ona bakacak birini size göstereyim mi işte böylece annen üzülmesin de gözün aydın olsun diye seni ona geri vermiştik buyurdu Hazreti Musa Firavun ailesinin yanında kalıp yerleştiğinde ona süt, süt anneler getirmişler fakat o bunların hiçbirini kabul etmedi. Allahü Teala buyurur ki önceden biz onun süt annelerinin memesini kabul etmemesini sağladık. Bunun üzerine hemşiresi size sizin adınıza ona bakacak ve iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi dedi. Yani size ona ücretle emzirecek birini göstereyim mi? Çocuğu onlar da yanında olduğu halde annesine götürmüş. Annesi memesini ona verince kabul etmişti. Buna çok sevinmiştir ve emzirmek üzere onu ücretten tutmuşlar. Böylece Hz. Musa'nın annesi oğlu sebebiyle dünyada mutluluğu yüceliği ve rahatı bulmuş. Ahirette ise daha bol olana kavuşmuştur. Bunun içindeki bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan hayır dileyerek bir işe yapanın benzeri Musa'nın anasının misali gibidir. Hem kendi çocuğunu emzirmiş ve hem de ücretini almıştır. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor. İşte böylece annen sana üzülmesin de gözün aydın olsun diye sen ona geri vermiştik. Ve sen bir kıbfinin canına kıymıştın da firavun ailesinin seni öldürmeye azmetmesi sebebiyle başına gelen üzüntüden Sarmıştık. Hazreti Musa Kıpti'yi öldürdükten sonra onlardan kaçmış ve nihayet Medyen suyuna kadar gelmişti. İşte burada salih kişi olan ona korkma artık zalimler grubundan kurtuldum demişti. Kırktan 44'e kadar Allah böylece Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştım. Sonra da bir kader üzerine geldin ey Musa ve seni kendim için yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle git. İkiniz de beni zikretmede gevşek davranmayın. Firavun'a gidin, doğrusu o azmıştır. Ve ona yumuşak söz söyleyin. Belki nasihat dinler veya korkar. Allah subhanahu ve teala Hz. Musa'ya hitaben onun Firavun ve Erkan'ından kaçıp kayınpederinin koyunlarını güderek Medyen halkı içinde kaldığını haber veriyor. Sure sona erip, verilen müddet bitince, o söz verilmiş bir zaman olmaksızın, Allah'ın takdiri ve iradesine muvaffak olarak Mısır'a gelmiştir. Emir bütünüyle allah Teala'nın elindedir. Kullarını dilediği şekilde yürüten ve dilediğini yaratan O'dur. Bu sebepledir ki, Sonra da bir kader üzerine gelsin, geldin ey Musa buyurulmuştur. Evet. Allah subhanahu ve teala burada Musa aleyhisselamın durumundan bahsediyor. Bakın bir adam öldürüp korkuyla kaçtığı firavuna Allah'ın emriyle ne yapmıştır? Davet etmeye gelmiştir. Fıtri korkuyla tevhid boyutundaki korkunun en güzel örneklerinden birisidir bu vaka. 45'ten 48'e kadar dediler ki Rabbimiz onun bize taşkınlık yapmasından veya azgın davranmasından endişe ederiz. Buyurdu korkmayın. Ben sizinle beraberim. Hem görür hem de işitirim. Haydi ona gidin ve deyin ki doğrusu biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrail oğullarını bizimle gönder ve onlara azap etme. Hem biz Rabbinden sana bir ayetle geldik. Hidayete tabi olanların üzerine selam olsun. Doğrusu bize vah yolundu ki, yalanlayıp sırt çevirene azap vardır. Allah subhanahu ve Taala bu ayetlerde Hazreti Musa ve Harun aleyhisselamdan haber vererek, onların Allah'a sığınıp iltica ederek ve ona şikayetle Rabbimiz onun bize taşkınlık yapmasından veya azgınlık davranmasından endişe ederiz demişlerdi. Bununla firavunun kendilerini hemen cezalandırmak isteyeceğini veya hak etmedikleri halde hücum ederek kendilerini cezalandırıp işkence edeceğini kast ediyorlardı. Bunun için Allah Subhanahu ve Teala korkmayın ben sizinle beraberim buyuruyor ve Musa ve Harun Firavuna gelerek alemlerin Rabb'ından gelen iki elçi olduklarını ve onun ona iman etmesini davet ediyorlar. 49'dan 52'ye kadar Ey Musa, Rabbiniz kimdir sizin dedi. Dedi ki Rabbimiz her şeye yaradılışını veren sonra da doğru yola eriştirendir. Öyleyse önceki nesillerin durumu nedir dedi. Dedi ki Onların bilgisi Rabbinin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz, unutmaz buyurdu. Evet. Hazreti Musa kendisini Firavun'a peygamber olarak gönderenin yaratan, rızık veren, takdir eden ve doğru yola eriştiren olduğunu haber verdiğinde Firavun hemen önceki nesillerin durumunu delil getirerek onunla mücadele etmeye başladı. Yani onlar Allah'a ibadet etmemişler. Madem ki durum senin söylediğin gibi onlar senin Rabbına değil ondan başkasına ibadet etmişlerken onların durumunu ne olacak demek istemiştir. Bunun cevabında Hz. Musa ona onlar her ne kadar Allah'a ibadet etmemişlerse de onların işleri Allah katında onların aleyhine zapt kaydedilmiştir. Allah'ın kitabındaki o levh-ü mahfuz ve amellerin kitabıdır. Onların amelleri karşılığında onlar cezalandırılacak. Cezalandırılacaktır. Benim Rabbim şaşırmaz, unutmaz. Hiçbir şey ondan kaçamaz. Büyük veya küçük asla onu geçemez. O asla hiçbir şeyi unutmaz. Böylece Hazreti Musa Allah'ı Teala'nın ilmini her bir şeyi kuşatmakla kuşatmış olmakla nitelemiş. Allah'ın hiçbir şeyi unutmayacağını bildirmiştir. Yaratıkların ilminin başına iki noksan arız olmaktadır. Bunlardan birisi her şeyi kuşatmamış olma, diğeri ise bildikten sonra onu unutmadır. Allah-u Teala zatını bunlardan tenzih etmiştir. 53'ten 56'ya kadar Sizin için yeryüzünü döşemiş, orada sizin için yollar açmış, gökten su indirmiştir. Biz o su ile çeşitli bitkilerden çifter çiftler çıkardık. Hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda sağduyu sahipleri için ayetler vardır. Ondan yarattık ki sizi oraya da döndüreceğiz. Ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Andolsun ki ona bütün ayetlerimizi gösterdik ama yalanlayıp kabulden kaçındı. Bu ayetlerde belirtilen Firavun Hazreti Musa'ya Rabbini sorduğunda Hazreti Musa'nın Rabbini nitelediği sözlerin devamıdır. Allah Subhanahu ve Teala yaradılışa işaret ederek ve yediği, içtiği yani Rabblikle alakalı sıfatlarına işaret ederek o bunları gördüğü halde bildiği halde yine de yalanladı, kabulden kaçındı buyuruyor. 57'den 59'a kadar ve dedi ki sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin ey Musa şimdi biz de seninkine benzer bir sihir göstereceğiz sana bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et ki sen de biz de düz bir yerde bulunalım caymayalım buluşma zamanımız sizin bayram gününüzde insanların toplandığı kuşluk vaktindedir dedi. Allah subhan ve Kuvvet Teala bu ayette de firavundan haber veriyor. Hazreti Musa asasını yere atıp da büyük bir ejderha olduğunda elini koltuk altından çıkarıp hastalıksız ve bembeyaz olarak çıktığında ve Musa bu en büyük mucizeleri ona gösterdiğinde firavun bu bir sihirdir, büyüdür. Bizi büyülemek ve onunla insanlara hakim olmak için bunu yaptın. Umdun ki senin peşinden gelirler ve onların sayısı çoğaltılsın ancak bu beklediğin olmayacak diyor ve ona meydan okuyor insanların karşısında belli bir günde toplanalım ve herkes yapacağını yapsın diyor 60'dan 64'e kadar bunun üzerine firavun dönüp gitti ve sonra bütün hilelerini toplayıp geldi Musa onlara dedi ki yazıklar olsun size Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra azaplansızı yok eder. Doğrusu Allah'a istirah eden hüsrana uğramıştır. Derken onlar işi aralarında tartıştılar ve gizlice istişare ettiler. Dediler ki muhakkak bu iki sihir var. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarma ve örnek olan yolunuzu yok etmek istiyorlar. Onun için tuzaklarınızı bir araya getirin sonra da sırayla gelin. Bugün üstüngeler felah bulmuştur. Firavun, Hazreti Musa ile belli bir zaman ve yerde anlaştıklarında dönüp gitti. Ülkesinin şehirlerindeki sihirbazlarıyla o zamandaki sihir yapmaya nispet edilen herkesi toplamaya başladı. Sihir onların içinde son derece yaygın ve geçerliydi. Sonra onların hepsini toplayarak Musa Aleyhisselam'a, tuzak kurmak istedi. 65'ten 70'e kadar dediler ki ey Musa ya sen at ya da ilk atanlar biz olalım. O da hayır siz atın dedi. Bir de ne görsün. Onların ipleri ve değnekleri büyüleri yüzünden kendisine gerçekten yürüyorlarmış gibi geldi. Bunun için Musa içinde bir korku hissetti. Korkma. Muhakkak sen daha üstünsün dedi Sağ elindeykine atla, onların yaptıklarını yürüsün. Zira onların yaptıkları sadece sihirbaz düzenidir. Nerede olursan olsun, sihirbaz asla selah bulamaz. Sonunda sihirbazlar seydiye kapanarak dediler ki, biz Musa ve Harun'un Rabbine inandık. Hz. Musa ve sihirbazlar bir araya geldiklerinde, sihirbazlar Hz. Musa'ya, Ey Musa, ya senat ya da ilk atanlar biz olalım dediler. O da siz atın dedi. İlk olarak siz atın ki yapacağınız sihir görürsün ve durumunuz insanlar için açık bir şekilde ortaya çıksın. Bir de ne görsün? Onların ipleri ve değnekleri büyüleri yüzünden kendisine gerçekten yürüyormuş gibi geldi. Evet. Onlar iplerin ve değneklerin hareketini ve deprendirip sağa sola Kıvrılmalarını sağlamak üzere işlerine civa bırakmışlardı ki böylece görenlere onlar kendi ihtiyarıyla hareket ediyor gibi gelecekti. Halbuki bu hileden başka bir şey değildi. Onlar büyük bir topluluk ve kalabalık halindeydiler. Onlardan her biri bir değnek ve ip attı da sonunda vadi birbiri üzerine binmiş yılanlarla dolu hale geliverdi. Ertu evet. Allah subhanahu ve teala da Musa'ya asasını bırakmasını söyledi. Musa asayı bırakınca o onların hepsini yuttu, bitiverdi. Sihirin çeşitlerini, yollarını, şekillerini iyice bilenler oldukları halde bunu gözleriyle görüp, görüp müşahede eden sihirbazlar hemen anladılar ki Musa'nın yapmış olduğu hiçbir şekilde sihir ve hile kabilinden değil. O hakkında şüphe olmayan gerçeğin ta kendisi. Ve buna ancak bir şey ol dediğinde hemen oluveren Allah'ın güç yetirebileceği bir şeydir dediler. Ve işte o zaman Allah için seyziye kapandılar. Biz alemlerin Rabbin'a inandık. Musa ve Harun'un Rabbin'a dediler. 71'den 73'e kadar dedi ki ben size izin vermeden mi ona inandınız? Doğrusu o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben ellenizi ve ayaklarınızı çaprazlama olarak keseceğim. Ve sizi hurma kütüklerine asacağım. O zaman hangimizin azabının daha çetin ve devamlı olduğunu bileceksiniz. Dediler ki seni bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana üstün tutmayacağız. Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünyada ve bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz hatalarımızı ve bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve devamlıdır dediler Rabb'imiz Subhanahu ve Teala burada apaçık mucize ve en büyük ayeti gördüğü zamanda firavunun küfür inat, azgınlık ve hak karşısında batılla inatlaşmasını haber veriyor Kirav'ın o sırada bütün insanların huzurunda kendileriyle zafer umduğu kimselerin iman ettiğini görünce bütün bütüne mağlubiyete uğradı. İşte o zaman iftira ve yalana başlayıp sihirbazlar hakkında makamını ve hükümranlığını kullanmaya dönerek onları seyitle ben size izin vermeden ve ben emretmemişken ona inandınız. Bana rağmen ne bunu yaptınız buyurarak Firavun kendisinin, sihirbazların ve bütün halkın yalan ve iftira olduğunu bildikleri şu sözü söyledi. Doğrusu o size büyü, büyü öğreten büyünüzdür. Siz büyüyü ancak Musa'dan almış olabilirsiniz. Onu galip getirmek için bana ve halkıma karşı siz ve o birleştiniz diyerek onları ölümle tehdit etmiş ve onları ölümün en ağırıyla öldüreceğini söylemiştir. Ama onlar yakinen bunu görüp de kendi hileleri boşa çıkacak ancak Allah tarafından olduğunu anlayınca onlar imanlarında sebat etmişler. Sen ne yaparsan yap ancak bize bunu dünyada yapabilirsin. Biz ahireti seçiyoruz diyerek Allah'ı seçmişlerdir. İtaat olunduğu takdirde azap yönünden daha hayırlı, isyan edildiği takdirde azap yönünden senden daha devamlıdır. Evet. Ve sabahleyin sihirbazlar Crown tarafından şehit edilmişlerdir. 74'ten 76'ya kadar kim Rabb'ına suçlu olarak gelirse şüphesiz ki cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne de yaşar kim de ona iman etmiş ve salih ameller işlemiş olarak gelirse işte onlara en üstün dereceler vardır. Altlarından ırmaklar akan ve içinde temelli kalacakları adın cennetleri vardır. Ve bu arananların mükafatıdır. Evet. Ayetin de akışından anlaşıldığına göre bu sözler sihirbazların firavunu olan öğütlerinin devamıdır. Onlar firavunu Allah'ın devamlı ebedi olan azabından sakındırıp onun devamlı ve ebedi olan sevabına teşvik etmektedirler. Onlar da diler ki kimdir de Rabbına kıyamet günü suçlu olarak gelip kavuşursa şüphesiz cehennem onundur. Orada ne ölür ne de yaşar buyurmuşlardır. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette kardeşlerim Aleyhisselatü selam Efendimiz Cehenneme hak kazanmış, cehennem halkına gelince onlar orada ne yaşarlar ne de ölürler. Fakat bir kısım insanlar daha vardır ki günahları sebebiyle ateş onlara dokunur da onları öldürür. Nihayet kömür haline geldiklerinde şefaata izin verilir. Ve onlar grup grup getirilip cennet nehirleri üzerine serp serpilirler. Ey cennet halkı onların üzerine Cennet nehirlerini akıtın denilir. Orada selin sürükleyip getirdiği alüvyonda daneden bitkinin bittiği gibi biterler. Evet. İşte bunlar Allah'ın azatlarıdır. 77'den 82'ye kadar and ki Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımı gedileyin yürüt. Denizde onlara kuru bir yol aç. Batmaktan ve düşmanların yetişmesinden korkma, endişe etme. Firavun da ordusuyla onları takip etti. Deniz de onları nasıl kapladıysa öylece kaplayıverdi. Firavun kavmini saptırdı ve onlara doğru yolu göstermedi. Ey İsrailoğulları sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ yanını vaat ettik. Ve üzerinize kudret helvasıyla bulduzun indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin, bunda aşırı gitmeyin ki azabımı hak etmeyesiniz. Gazabımı hak eden muhakkak mahvolmuştur. Şüphesiz ki ben tevbedeni, inanarak salih amel işleyeni, bundan sonra da doğru yola gireni muhakkak bağışlayalım. Firavun, Hazreti Musa ile beraber İsrailoğullarını göndermemekte direndiği zaman, allah Teala Hazreti Musa'ya, Onları geceleyin yürütmesini, Firavun'un elinden onları alıp götürmesini emretmiş. Ve Musa onları almış, yola çıkmış. Nil ve denizin kenarına geldiğinde, Allah'ın izniyle asasını denize vurduğunda, deniz tamamen açılmış ve dibinden yollar açılmış. Musa kalmıyla geçmiş. Firavun da peşinden geçmek isteyince, sular onların üzerine kapanıvermiştir. Rabbimiz subhanahu ve teala bu ayetlerde bunu bahsediyor. Ve akabinde Allah subhanahu ve teala'nın İsrail oğulları üzerinde olan büyük nimetlerini anıyor. Onları düşmanları bu firavundan kurtarmış. Onun tarafından gelecek musibetlere karşı gözlerini aydın etmiştir. Onların gözünün önünde firavunun ordusunu hepsini toptan denizde boğmuşlardır. Ve onlardan hiç kimse kurtulmamış. Ve akabinde Allah subhanahu ve teala onlara Tur'un sağ tarafını vaat ettiğini orada ile konuştuğunu, zatından onu görmeyi istediği Allah-u Teala'nın orada kendisine Tevrat'ı verdiğini zikrediyor. Ve Rabbimiz subhanahu ve teala tevbedenin tevbesini kabul edeceğini inanarak salih amel işleyeni muhakkak bağışlayacağını buyurmuştur. 83'ten 89'a kadar Ey Musa Seni kavminden daha çabuk gelmeye Sevk eden nedir Dedi ki onlar izin üzerindedirler Rabbim hoşnut olman için sana Çabucak geldim buyurdu Doğrusu biz senden sonra Kavmini sınadık ve Sanırı da onları saptırdı Musa kavmine kızgın Ve üzgün olarak döndü ve ey Kavmim Rabbinin size Güzel bir vaatte bulunmadı mı uzun bir zaman mı geçti aradan yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğinizde mi bana verdiğiniz sözden caydınız dedi onlar sana verdiğimiz sözden kendi başımıza caymadık o kavmin zinet eşyasından bize yükler dolusu taşıtıldı ve biz onları ateşe attık Samiri de aynı şekilde attı dediler derken o kendilerine böğüren bir buzayı heykeli çıkarmıştı dediler ki işte bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Fakat o unuttu. Görmüyorlu, görmüyorlar mıydı ki o kendilerine ne bir söz söyleyebilirdi ne de bir zarar ne de bir fayda verebilirdi. Hazreti Musa firavunun helakından sonra İsrailoğullarını yürütüp götürdü. Onlar toplarına gönülden tapa gelen bir topluluğa rastladılar ve dediler ki ey Musa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 Hazreti Musa aceleyle Tura koştu ve yerine İsrailoğulları üzerine kardeşi Harun'u vekil bıraktı. Bunun içindir ki Rabbimiz "Ey Musa, seni kavminden daha çabuk gelmeye sevk eden nedir?" diye sormuş. O da "Onlar izim üzerindedirler. Geliyorlar. Tura yakın bir yerde konakladılar. Rabbim hoşnut olman ve benden hoşnutluğun attın için" sana çabucak geldim dedi. Allahu Teala doğrusu biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri de onları saptırdı buyurarak peygamberi Musa'ya kendisinden sonra İsrailoğulları içinde meydana gelenleri ve o Samiri'nin kendiler için yapmış olduğu buzağa tapındıklarını haber vermiştir. Hazreti Musa'ya bu olay haber verilince Kalmine kızgın ve üzgün, son derece öfkeli ve hışımlı olarak döndü. O onlarla ilgili olan bir işten meşgul edi İçinde şeriatlarının bulunduğu, kendileri için şeref olan Tevrat'ı aldı. Bununla birlikte onlar Allah'ın dışında öyle bir şeye tatmışlardı ki, aklı olan herkes, onların içinde, içinde bulundukları durumun batıl olduğunu, akıl ve zihinlerinin ne kadar zayıf olduğunu kolaylıkla anlayabilir. İşte bu sebepten Hazreti Musa onlara kızgın ve üzgün olarak dönmüştür. Evet. 90-91 amdolsun ki daha önce Harun da onlara ey kavmin, siz bununla sınamıyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman'dır, bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Onlar da Musa bize dönene kadar buna sarılmaktan asla vazgeçmeyeceğiz demişlerdi. Allah subhanahu ve teala Hazreti Harun'un onları buzağına tapmaktan men etmiş. Onlara bunun kendileri için bir imtihan olduğunu haber vermişti. Ama onlar asla bundan vazgeçmediler. 92 ve 93-94 Dedi ki ey Harun Bunların sattıklarını görünce ne alıkoydu seni? Benim ardımdan gelmekten yoksa benim emrime karşı mı geldin? O da ey anamın oğlu saçımdan sakalımdan tutma. Doğrusu İsrail oğulları arasına ayrılık soktun. Sözüme bakmadın demenden korktum dedi. Allah subhanahu ve teala Hz. Musa'nın kavmini döndüğü zaman haber veriyor. Hz. Musa onların içinde meydana gelen bu büyük işi görünce öfkeye dolmuş ve elinde bulunan ilahi levhaları bırakmış kardeşinin başından yakalayıp onu kendisine doğru çekmeye başlamıştı. Ve Harun da kendisini savunarak ona, onlara onu emretmediğini ama onların kendisini dinlemediğini beyan etmiş, özür beyan etmiştir. 95'ten 98'e kadar ''Ya senin zorun neydi ey samiri? dedi. O da ''Onların görmedikleri bir şey gördüm ve o elçinin bastığı yerden bir avuç avuçladım ve bunu zinet eşyasının eritildiği potaya attım. Nefsin bana bunu hoş gösterdi.'' dedi. Dedik ''Haydi git, doğrusu hayatta artık bana dokunmayın.'' Demenden başka yapacağım bir şey yok. Bir de senin için hiç kaçamayacağın bir ceza günü var.'' sarılıp durduğun, üstüne düşüp tapındığın ilahına bak. Yemin olsun ki biz onu yakacağız. Sonra da parça parça edip denize atacağız. Senin ilahın ancak ondan başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hazreti Musa Samiri'ye bu yaptığına seni sevk eden nedir? Senin karşına çıkan neydi ki bu yaptıklarını yaptın dediğinde Samiri, ona bu benim nefsime hoş geldi ben de bunu yaptım demiştir. Samiri becerma ahalisinden birisiydi o ineğe tapınan bir kavim dendi ineğe tapınma sevgisi gönlünde yerleşmişti İsrailoğluyla beraber Müslüman olduğunu isar etmiş olup bu Samiri'nin adı Musa ibni Zafer idi ve Samerra olan bir kasabadandı Cibril'i gördüğünü insanlara gözükmeyen onun atının ayağının altından bir avuç toprak aldığını ve bununla yapacağını, yaptığını söylemiş. Musa Aleyhisselam onun oradan defolup gitmesini ve ilah kendisine hiçbir fayda vermeyeceğini aksine bir olan ilaha ibadet etmeye tavsiye ediyor. Ve ahirette bu büyük bir azap sana ulaşacak diyerek ona varacağı yerin ne olduğunu gösteriyor. 99'dan 101'e kadar Sana geçmişlerin Haberlerinden bir kısmını işte böylece anlatıyoruz Şüphe yok ki Sana katımızdan bir de zikir verdik Kim ondan yüz çevirirse Şüphesiz ki Kıyamet günü ağır bir günah yükünü Yüklenecektir Onda temelli kalacaklardır Bu kıyamet gününde Onlar için ne kötü bir yüktür Rabbimiz Subhanahu ve Teala Peygamberi Muhammed'e hitaben nasıl ki sana Musa'nın haberini filavın ve ordusuyla beraber onun başından geçenleri apaçık ve olduğu şekilde anlatmışsak aynı şekilde geçmiş haberleri fazlalık ve eksiklik olmaksızın olduğu şekilde sana anlatıyoruz. Bu böyledir. Bununla birlikte sana katımızdan biz de zikir verdik buyurmuştur. Evet. Kim bu indirmiş olduğumuz zikirden yüz çevirirse şüphesiz ki kıyamet günü ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Onda temelli kalacaklardır buyurmuştur. 102'den 104'e kadar. Sura üflendiği gün işte o gün suçluları gözleri korkudan gövermiş olarak toplarız. Aralarında gizli gizli konuşarak siz sadece 10 gün eyleştiniz derler. Onların söylediklerini biz daha iyi biliriz. En akıllıları da sadece bir gün eyleştiniz der. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sur soruluyor. Kendisine üfürülecek boynuzdur buyurdu. Ebu Kureyre'den rivayetle gelen sur hadisinde belirtildiğine göre büyük bir boynuzdur. Onun bir halkasının miktarı gökler ve yer ölçüsündedir ona İsrafil aleyhisselam üfülecek ve bir hadiste de boynuzun surun sahibi boynuzu ağzına almış alnını eğmiş ne zaman kendisine izin verilecek diye beklerken ben nasıl nimet içinde olabilirim ey Allah'ın elçisi nasıl söyleyelim dediler o Allah bana yeter o ne güzel vekildir Allah'a tevekkül ettim deyin buyurmuştur yine birisi Ey Allah'ın resulü kıyamet ne zaman kopacak diye sorduğunda ona ne hazırladın demiş Vallahi çok namaz çok oruç hazırlamadım ama ben Allah'a vereceğimi çok seviyorum dediğinde sen sevdiğinle berabersin buyurmuştur. 105'ten 108'e kadar Ve sana dağlardan sorarlar de ki Rabbim onları ufalayıp savuracak. Yerlerini düz kuru bir toprak haline getirecek. Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin. O gün hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye uyulacaktır. Sesler Rahman'ın heybetinden kısılmıştır. Ve sen fısıldadan başka bir şey işitmezsin. Evet, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada kıyametten bahsederek Kıyametin koptuğunda neler olduğunu ve dağların nasıl savrulacağını, toprakların nasıl koppuru hale geleceğini ve yeryüzünün nasıl dümdüz olacağından bahsediyoruz. Evet, o kıyametin dehşetli saatlerinde. 109 ve 112 O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O onların önlerindeykini de, arkalarındakini de bilir. Onların hiçbirinin ilmi, asla bunu kavrayamaz. Ve bütün yüzler, hay ve kayyum olan, Allah'a baş eğmiştir. Bir zulüm yükü taşıyanlar ise, gerçekten hüsrana uğramışlardır. Şimdi inanmış olarak, salih ameller işlerse, o zulümden ve hakkının yenmesinden, Korkmaz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıyamet günü Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaatinin fayda etmeyeceğini söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun efendisi Allah katında bütün yaratıkların en şereflisi benim. Arşın altına gideceğim Allah için secdeye kapanacağım allah Teala bana övünülecek, bu kadar şey, çok şey açacak ki, şimdi onları sayamıyorum. Beni dilediği kadar o halde bırakacak. Sonra ey Muhammed, kaldır başını, söyle, dinlenilecek, şefaat et, şefaatın kabul edilecek buyuracak. Bana bir sınır, bir sayı koyacak da, onları cennete koyacağım. Sonra döneceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu dört kez tekrarladı. Allah'ın salatı, selamı ona ve diğer peygamberlere olsun. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'ı Teala buyuracak. Kalbinde tane ağır, ağırlığı iman olanları ateşten çıkarın. Birçok yaratık çıkarılacak sonra tekrar buyuracak. Kalbinde yarım miskal ağırlığı imanı olanı ateşten çıkarın kalbinde zerre ağırlığı iman olan ateşten çıkarın. Kalbinde zerre ağırlığının en azının en azının en az kadar olanı iman olanı çıkarın buyuracak. Ve bütün yüzler hay ve kayyum olan Allah'a baş eğmiştir. İbn Abbas bütün yaratıklar ölmeyen diri uyumayan her şeyi görüp gözeten idare eden cebbar'a bu yüneymiş ona teslim olmuştur. O her şeyin kendisine muhtaç olduğunu ancak onun zatıyla ayakta kalabildiği zatında kamil olandır buyurmuşlardır. ve vesselam efendimiz zulümden sakının şüphesiz zulüm kıyamet günü karanlıklardır. Allah'a müşrik olduğu halde kavuşan ise bütünüyle kaybetmiş hüsrana uğramıştır buyurmuştur. Evet. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o zulümden ve hakkının yenmesinden korkmaz buyurmuştur Allah ve teala. 113 ve 114 biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik belki sakınırlar veya onlara ibret verir diye te tehditleri açıkladık gerçek hükümdar olan Allah yücedir Kur'an sana vahy, ki, vahy edilirken vahiy bitmezden önce unutmamak için acele tekrar edip durma ve Rabb'in ilmini artırdı. Evet. Allah subhanahu ve teala madem ki Allah'a dönüş ve hayırla şeyden karşılaştıklarının derileceği gün hiç müjde şüphesiz vuku bulacak, meydana gelecek. İşte biz Kuranı, bugünü müjdeleyici, ve ondan sakındırıp uyarıcı olarak arpaçık, Fasih bir Arapça dile ile indirmişizdir. Onda herhangi bir kapalılık ve muğlaklık yok. Belki sakınırlar da günahları, haramları, fuhşiyatı terk ederler veya onlara ibret verir de bu itaatı Allah'a yaklaştıran amelleri meydana getirir diye tehditleri açıkladık diyor. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir, münezzehtir, mukaddestir gerçek hükümrandır. Gerçeğin ta kendisidir. Vadi haktır. Tehdidi haktır. Elçileri haktır. Cennet ve cehennem haktır. Ondan olan her şey gerçektir. Onun adaleti uyarmadan elçiler göndermeden hiç kimse için bir hükşet ve şüphe kalmasın diye yaratıklarından özrü kaldırmadan hiç kimseye azap etmemektir. Evet. Ve Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Kur'an sana vahyedilirken, vahiy bitmezden önce unutmamak için acele tekrar edip durma. Aksine sus. Melek sana ona okumayı bitirdikten sonra onun peşinden sen oku. Ve Rabbim senden olan ilmini artırdı. Evet. i̇bn Uyeyne Allah ona rahmet etsin. Diyor ki Allahu Teala Aliye Vesselam'ı vefat ettirinceye kadar Ali Selatü Vesselam devamlı artırma Rabb'umdan ilminin artırılması içinde olmuştur. Bunun içindir ki bir haberde Ali Allah Teala vahiy peş peşe indirmeye devam etmiş. O kadar ki Ali Selatü Vesselam'a vahiy en çok vefat ettiği günde gelmiştir. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Ali Selatü Vesselam Efendimiz Şöyle duya buyururdu. Ey Allah'ım bana öğrettiğinle beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret ve benim ilmimi artır. Her durumda hamd Allah'a mahsustur. Amin Ya Rabbi. Ve yine bundan gelen bir ziyadelikte başka yerde. Cehennem ehlinin durumundan Allah'a sığınırım. Amin. 115- Hamdolsun ki biz daha önce Adem'e de ahit vermiştik. Fakat o unuttu. Ve biz de biz onda bir azim bulmadık. 116'dan 122'ye kadar. Hani meleklere demiştik ki Adem'e secde edin. İblisten başka hepsi secde etmiş. O ise bayatmıştı. Biz de demiştik ki ey Adem doğrusu bu hem senin hem de eşinin düşmanıdır. ''Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa bedbaht olursun. Zira cennette ne acıkırsın, ne de çıplak kalırsın. Orada ne susarsın, ne de güneşte yanarsın. Ama şeytan ona vesvese verdi. Ve ''Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir mülkü göstereyim mi?'' dedi. Bunun üzerine ikisi de ondan yediler. Hemen ayıp yerlere açıldı.'' üzerlerine cennet yapraklarından yamamaya başladılar Adem Rabbuna karşı geldi de şaşkın düştü sonra Rabb onu seçti de tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi evet i̇bn Abbas'tan gelen rivayette ona insan adının verilmesi ancak ona ahit verilip de onun unutmasındandır denmiştir evet çünkü o ahdini terk etmiş ve unutmuştur hani meleklere demiştik ki Adem'e secde edin ayetinde allah Teala Adem'i şereflendirip ona ikramda bulunduğunu yaratıklardan birçoğu üzerine onu üstün kıldığını zikrediyor bu kıssa hakkında Bakara'da, Araf'ta, Hicirde, Keyif surlarında bilgi var Sad suresinin sonunda da tekrar zikredilecek Allah subhanahu ve teala buralarda Adem'in yaratılışını onu bir şereflendirme olarak meleklere ona secdeyi emrettiğini zikrediyor ve iblisin oğulları ile eskiden babalarına olan düşmanlığını açıklıyor ve bu sebeple iblisten başka hepsi secde etmiş o ise secde etmemekte diretip yüklenmişti Biz de demiştik ki ey Adem doğrusu bu hem senin hem de eşinin havanın düşmanıdır Sakın sizi cennetten çıkarmasını yoksa betbah olursun. Onun seni cennetten çıkarmaya ve uğraşmasından sakın. Eğer bu olacak olursa rızık aramada yorulacaksın, betbah olacaksın. Zira sen burada rahat bir hayat, bolluk ve kolaylık içindesin. Herhangi bir külfet ve meşakkat yok. Zira cennetten ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın allah Teala burada açlıkla çıplaklığı birlikte zikretmiştir. Zira açlık karnın zilleti, çıplaklıkta dış görünüşün zilletidir. Orada ne susarsın ne de güneşte yanarsın ayetinde zikredilenler de birbirinin mukabilidir. Susuzluk insanın içinin hararetidir ki bu susuzluktur. Güneşin sıcağında kalmak ise insanın dışının hararetidir. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhakkak cennette bir ağaç vardır ki binitli olan gölgesinde yüz sene yürür de bunu kat edemez o ebediyet ağacıdır buyurmuştur. allah Teala bunun üzerine ikisi de ondan yediler hemen ayıp yerleri açıldı buyurmuştur. Ve üzerlerine cennet yapraklarından yamamaya başladılar. Elbise şeklinde yamamaya başladılar. Ve Allah subhanahu ve teala Adem Rabbine karşı geldi de şaşkın düştü. Sonra Rabb onu seçti. Tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Buyurmuştur. Bukhari'den gelen rivayette bu Kureyre naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Günahınla insanları cennetten çıkarıp onları mutsuz eden sen değil misin? Dediğinde Aziz Adem de ona, ey Musa Allah'ın risaleti ve konuşmasıyla seçtiği sen değil misin? Beni yaratmadan evvel Allah'ın benim hakkında yazmış olduğu bir işten dolayı mı beni ayıplıyorsun? Allah aleyhissalatü vesselam'a ve Adem Musa'ya üstün geldi buyurmuştur. Delil getirerek Adem Musa'ya üstün geldi buyurmuştur. Burada Adem aleyhisselam ...işlemiş olduğu hataya... ...bir şey bulmuyor... ...sadece takdir edilmiş bir şeyle... ...ben buradan çıkarıldım... ...buyurmuştur. 123'ten 126'ya kadar... ...buyurdu ki... ...birbirinize düşman olarak... ...hepiniz oradan inin. Benden size bir yol gösteren gelir de... ...kim benim yoluma uyarsa... ...ne sapar... ...ne de bedbaht olur. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse... Bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet gününde biz onu kör olarak haşrederiz. Der ki Rabbim beni için kör olarak haşrettin? Halbuki ben gören birisiydim. Allah buyurur ki öyledir işte. Sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün de sen öylece unutulursun allah Teala, Hazreti Adem, Havva ve İblis'e hepiniz birbirinize düşman olarak cennetten inin buyuruyor ki bu daha önce de Bakara suresinde genişçe anlatıldı. Hazreti Adem ve Zürriyeti, diğer tarafta İblis ve Zürriyeti vardır. Elbet benden size bir yol gösteren gelir ayetinde peygamberler ve elçiler ve açıklamalardır. Benim yoluma uyan ne sapar ne bedbaht olur. Ayet hakkında ise dünyada sapmaz, dalalete düşmez, ahirette de bedbaht olmaz. Ama kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse işte o bedbahtlardandır diyor Allah subhanahu ve ta'ala. 127 İşte israfa sapanları, Rabbının ayetlerine inanmayanları böylece cezalandıracağız. Hem ahiretin azabı daha çetin ve daha sürekli Süreklidir. süreklidir süreklidir Allah subhanahu ve teala burada biz Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve israfa sapanları hem dünyada hem de ahirette böyle cezalandırır buyurmuştur 128'den 130'a kadar kendilerinden önce nice nesilleri yok etmişizdir hala onlara uyarmadı mı Halbuki onların yurtlarında gezinip duruyorlar. Doğrusu bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır. Şayet Rabbinin verilmiş bir sözü ve tayin ettiği bir vakit olmasaydı hemen azaba uğrarlardı. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatlerinde ve gündüz saatlerinde tesbih et ki Rabbinin rızasına Evet. evet. Allah subhanahu ve teala ey Muhammed onlardan önce elçileri yalanlamış olan nice ümmetleri helak etmiş olmamızla onların yok olmaları onlardan ne bir kalıntının ne bir kaynağı ne de bir izin kalmamış olması senin getirdiklerini yalanlayan şu kimseleri yola getirmedin mi? Halbuki bizzat kendileri onlardan sonra halef olmuş, gezdikleri onların boş ülkelerinde bu durumu görmekte müşahede etmektedirler. Doğrusu bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır. Allahu Teala başka bir ayette, Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki? Orada onları ahl edecek, kalpleri işleyecek kulakları olsun. Ne var ki yalnız gözler kör olmaz, göğüslerde olan kalplerde, buyurmuştur evet ve vesselam efendimiz ayın on dördüncü gecesi aya baktı ve şöyle buyurdu şu ayı gördüğünüz gibi sizler mutlaka Rabbınızı göreceksiniz onu görmede zahmet ve izdihama düşer kalmayacaksınız uykuya mağlup olmayarak güneşin doğuşundan ve batışından önce namaz kılabilirseniz kılın bundan sonra ve vesselam bu ayeti okudu 131 ve 132 onlardan bazılarına denemek için verdiğimiz dünya hayatının şusuna gözlerini dikme Rabbinin rızkı daha hayırlı ve devamlıdır ehline namazı emret kendinde onda devamlı ol biz senden rızık istemiyoruz, sana biz rızık veririz, akıbet takvaya erenler, erenlerindir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada dünya hayatından yüz çevirmesini ve onların elinde eklene hiçbir zaman gözünü dikmemesini, ahiretin daha hayırlı olduğunu ve namazında devamlı olmasını ve ailene, efradına da bunu emret buyurmuştur. 133'ten 135'e kadar Rabbim'den bize bir ayet getirseydi ya derler onlara önceki kitaplarda apaçık deliller gelmedi mi? Eğer onları daha evvel azaba uğratarak yok etseydik Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de hor ve lüsvay olmadan önce ayetlerine uysaydık olmaz mı diyeceklerdi. Peki herkes gözlemektedir siz de gözlemeye durun. Şüphesiz kimlerin dosdoğru, düz yolun sahipleri olduğunu ve kimlerin hidayete ermiş bulunduğunu yakında bileceksiniz. Allah subhanahu ve teala kafirlerin şu sözlerini haber veriyor. Muhammed bize Rabbından, onun elçisinin olduğu konusunda doğruluğunu delalet eden bir ayet, bir alamet getirsen ya, Allah subhanahu ve teala da onlara önceki kitaplarda apaçık deliller gelmediğini, burada ümmi olduğu, yazmayı bilmediği, kitap ehlinden ders görmediği halde allah Teala'nın ona indirmiş olduğu Kur'an-ı Azim hastedilmektedir ki onda geçmiş zamanlarda evvelkilerin başlarına gelen haberleri geçmiş kitaplardan tahrif edilmemiş olanlarına uygun gelmiştir ki şüphesiz Kur'an, onları muhafaza eden sıhhatli olanlarını tasdik eden, onlar lehinde ve aleyhinde yalan olarak üzülmüş olanların hatasını beyan edendir. Sonra Rabbimiz eğer onları daha evvel azaba uğratarak yok etseydik Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin diyerek onların ne kadar yalancı, şerefsiz ve isyankar içinde olduğunu bildiriyor. Ve sonra Ey Muhammed seni yalanlayan, sana zıt giden, küfür ve inadında devam edenlere de ki, bizden ve sizden herkes gözlemektedir. Siz de gözlemeye durun, bekleyin. Şüphesiz kimlerin dost doğru düz yolun sahibi olduğunu ve kimlerin hidayete hakka, olgunluk yoluna ermiş olduğunu yakında göreceksinizdir. Allah bizlere hakkı, hayrı nasip etsin. Küfür edip inat eden, Küfründe devam edenlerden eylemesin. Bizlere merhamet etsin. Bizlere acısın. Ve bu surenin faziletiyle bizleri bereketlendirsin. Ahirette azık eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.